Allah hepimize hayır versin. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Geçen hafta, evet, öbür hafta kardeşlik üzerinde evet, duruyorduk. Ona e, bu hafta da devam edeceğimizi söyledik. E, biliyorsunuz, kardeşlik dediğimizde e, birçok meseleyi içine alan e, ve özüyle o kadar çok şeyleri muhtevasına alan mesele dedik ki sadece kelimede falan bir şey değil bir sevgide bir dayanışmada, bir acıda bir paylaşmada hemen hemen birçok konuyu içine alan ve hatta Ali'nin de dediği gibi sen zordayken kendisi kendini zora sokarak seni zordan çıkaran, hatta senin işlerin bozulduğunda kendi işi tehlikeye sokarak seni düzeltmeye çalışan seni kardeşindir ifadesini kullandığı önemli meselelerden bir tanesi. Ve erkekleri değiştiriyoruz istiyoruz. Bu konuyu. Dikkat ederseniz kardeşlikle alakalı birçok mesele var. İşte kandan dedik ki bunu ne yaparsanız, yapın ne yapamıyorsunuz, silemiyorsunuz. dedik, o da anneniz sizi aynı anda başka biriyle evlendirilmişse ne yaptır, o da sizin sık kardeşiniz oluyor. Bunu da ne yapamıyorsunuz, silemiyorsunuz. Yine dinden dedik, boynuna tevhid bağını geçiren, inandım diyen kelimeyi tevhid getiren bir Müslüman sizi hangi asırda yaşarsa yaşasın, hangi dili hangi ırktan renkten olursa olsun, sizin ne oluyor? Kardeşimiz olur ve hukuku var. Bir de e, halk arasında kan kardeşliği diye bir olay var. Duydunuz mu hiç? Hani kanka derler birbirine. Veyahut da ellerinden bazı yerleri keserler, şöyle bağlarlar. Artık bizler neyiz? Kardeşiz derler. Ama ne yazık ki günümüzde bu tamamen geçerli. Fakat şunlarsa nedense hak ve hukuklu hukuku ne yapmıyor? Korunmuyor. Bugün kan kardeşiyim diyen insanların kendi aralarındaki ilişkilerine bir bakın. İnanın kendi öz kardeşinden daha da ileri onu kollamada, onunla hareket etmede, birbirlerine menfaatini sağlamada bunun neden böyle olduğunu hiç düşündünüz mü? Çünkü din hayatta olmayınca, insanların hedefi de tevhid davet olmayınca insanlar beşeri münasebetlerde kendilerine oluşturdukları bu andişme, yemin e, veyahut da düşünce neyse bunu hep hayatlarına geçirmişler kardeşler. Kur'an'da ise kardeşlik kavramı farklı ilişki ile ele alınmış. Mesela mezhep ilişkisi deyince mezhepten gelen yani kandan gelen e, ilişkiye baktığımızda bunda miras hukuku var mı? Var. Evlenme hukuku var. Evlenmesi haram olan insanlar ne yapıyor? Bunların doğması, gündeme gelmesi var. Haremlik, selamlık dediğimiz meselelerin gündeme gelmesi var. Yani kardeş olanla olmayan her zaman nedir? Ee, bir hukuka sahiptir. Mesela e, bugün toplumumuzda teyze kızıyla, hala kızıyla, amca kızıyla, dayı kızıyla dayı oğulları birlikte aynı ortamda oturabilir mi? Hı? Ama dini gündeme getirdiğimiz zaman ne yapıyor Nikah düştüğü için birbirinden ne yapılıyor? ayırmak zorunda. Yani dış örtüsüyle girecekse, çıkacaksa onların içine girip çıkmalı ve baş başa yalnız kapalı kapılar ardında kesinlikle kalması nedir? Haram olan şeylerdir. Yani kandan gelen hukuk var. Bu hukuku e, Kur'an ve sünnette çok güzel okuyup öğrenmeniz gerekir kardeşler. Çünkü sizler bugün e, toplumun birer sergisiniz ve ferdi olmanız ile hepiniz kulsunuz. Kul olmanız ile de yaptığınız her hareketten Allah'a ne yapacaksınız? Hesap vereceksiniz. Öyleyse, miras hukuku miras e, mirasta kadın erkeğe nispeten kaçta alır Hiç öğrendiniz mi? Duruma göre değişir. E, ama erkekten şey ise yarı. Mesela yüzde elli kadın alır biri erkek alır ama nüfus şeyine göre değişir kardeşlik oranına göre ama ilk bakışta eşit değillerdir kadın erkeğin yarısını alır veyahut e, evlenme meselesine gelince haram olanlar olmayanlar vardır bunların da güzel bir şekilde öğrenilmesi gerekir adam oğullarından Kabil'in kıskançlık ve menfaat duygularına mağlup olarak kardeşi Habil'i öldürmesi İlk kardeşler arasında kıskançlığın girmesi ve bunun neticesinde de kardeşin kardeşi öldürmesi gündeme gelmiştir. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim Adem'in oğullarının arasında demek ki kandan da olsa belli bir menfaatin önüne geçildiğinde kardeşler arasında da kan ne yapılabiliyormuş dökülebiliyormuş ama bu ne yapılmış yasaklanmıştır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar kan dökecek insanların günahı kimedir demiş? Adem'in oğullarından Habil'in kanını döken kabilede de. Ve hiçbirinin günahından da bir şey ne yapmayacak? Eksik olmayacak diyor. Öyleyse kan bağındaki kardeşlikte ilk dikkat edeceğiniz noktalardan birisi kanlı kardeşlerim. Şöyle bir kendinizi düşünün. Birbirine en yakın kardeşlerin arasında küçük doğsa fıstıklık daha sonraki yaşlarda evliliklerde tamamen şeklini rengini değiştirerek katmerli katmerli büyüdüğünü görürsünüz. Buna çok dikkat edin. Bakın, kabiz dikkat etmedi. Neticede kan dökmesiyle ne yaptı? götürdü. Sizler de şöyle kan dökebilirsiniz. Bağı kesme de kan dökmekten daha beter değil mi? çünkü kim diyor akrabalık bağını keserse cennetin kokusunu dahi ne yapamaz duyamaz. Yani Kur'an'daki bu kardeşlik kavramları çok çok önemlidir. Düşünün iki tane genç kızı düşünün birbiriyle e, küçüklü büyüklü aralarında yaş farkı çok değilse kıskançlık e, daha fazla gündeme geliyor. En yakınların kıskançlığı daha sonra bir bakıyorsun eşlerinin arasına, daha sonra bir bakıyorsun çocuklarının arasına, daha sonra büyükler öldükten sonra artık tamamen ilişkilerinin kesildiğini ve yabancılaştıklarını görüyorsun. İşte bu hadilen hadilen arasındaki olaydan hiçbir fark yok. Ve yine kıskançlık Kur'an'da kardeşler arasında yine e, özellikle işlenmiş, bu sefer ölümle değil ama yine cana kasıtlan devam etmiş. Hangi olay? Yakub'un oğullarından Yusuf'u, diğer kardeşleri ne yaptılar? Kıskandılar. Babamız bunu çok seviyor. Buna daha çok değer veriyor diyerek onu babalarını sandırarak yanlarına aldılar. Götürdüler bir kuyuya ne yaptılar? Attılar. Bu da neyin neticesi? Kıskançlık dediğimiz duygunun neticesi. Bakın birincide kardeşinin canına göz dikebiliyor. İkincide yine canına göz dikebiliyor. Belki de kuyuya attıklarında orada Yusuf ölebilir miydi? olabilirsin Onun için kardeşlerim çok dikkat edin. Mezheb ilişkisinde de kardeşlik kavramı çok çok önemlidir. Demek ki her Müslüman, genç, erkek olsun, kadın olsun, kardeşliğine çok çok önem verecek. Çünkü fıtri olarak reddedemediğim bir kardeşliğin üzerine sen bir de bin kimliği koyacaksın. Normalde kendi kardeşinden futuri ilişkilerini düzeltememişsin aynı duygularla din kardeşlerinin arasına kıskançlığı sokamaz mısın? Onlar arasında birini öldürdüğün zaman Allah muhafaza ebedi cehenneme dahi ki Allah'ın meşiyetine kalıyor. Dilerse azap eder. Dilerse affedeceği bir günahı dahi ne yapabilirsin? isteyebilecek noktaya kadar getirebilirsin. Allah hepimize hayır versin. Kur'an'daki bu mesajları anlamayı Rabbim nasip etsin. Evet. Ayrıca bazı ayetlerde Müslümanların futperest akrabaları ile ilişkilerin çerçevesinde kardeşlerden de söz edilmekte. Ve Müslümanların bunları dost kabul etmemeleri gereği bildirilmektedir. Bu da Tehbe suresinin 23-24 ve mücadele 22'de geldiği gibi. Şimdi Allah kendisinden razı olsun. Ömer bir gün geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, sen diyor güzel bir e, pelerin veyahut onların diliyle dibac, böyle ipekten e, dokunmuş. insan sırtına aldığında daha görkemli, böyle zengin veyahut halkın önünde e, gelen ileri insanlar olduğunu gösteren bir elbise. Sen bundan giyinsen de Gelen elçilerin karşısına bununla çıksam diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Allah Resulü diyor ki ya Ömer diyor bunu İslam'dan nasibi olmayanlar giyer diyor. Ve çok geçmeden birçok ganimet geliyor. Bunların içinde de borca dibat dediğimiz elbiseden var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir tanesini Ömer'e gönderiyor. Ömer kendisine bunu getirilince hemen eline aldığı gibi Allah Resulü'ne geliyor. Ben sana bundan giy dedim. Sen de bunu İslam'dan nasip olmayanlar giyer dedim. Şimdi niye bana gönderdin bunu diyor. Allah Resulü diyor ki Ömer'e ya Ömer diyor ben sana bunu giy demedim ki. Müşrik olan kardeşlerine ver. İhtiyacını gidersin. Kalp İslam'a ısınsın diye verdim diyor. Ya da diyor götür. Çarşıda sat. Parasını ihtiyacında kullan diye gönderdim diyor. Kardeşini onu veriyor. Haram olan bir şey. Onu haram değil ki. Tamam. Ama hani o Müslüman öyle sen hani Madem bunu bana niye gönderdin? Hani günah olduğunu diyorsun. Madem niye gönderdin ki? Bir şey söyleyemez mesela? Demek ki orada anlayacağını hesapladı. Ömer de direkt gelip sordu. Öyle bir müşkilattan da mesela kalkıldı. Yani buradaki verilen mesaj seni yakaladığım nokta. Ömer bunu anlayamıyor. Anlayamadığında soruyor. Öbür yönse zaten kafirlere domuz eti haram mı? İçkin değil. Bunlar çok rahatlıkla bunu ne yapabiliriz? Yiyip içebilir. Müslüman'a ola haram olan bu. Buradaki kast edilen, onları dost kabul etmeme ama insani ilişkilerde ise onlara yardım etme ve onların kalplerini İslam'a ısındırma. Akrabalık dağlarının kesilmemesi bu noktada. Yoksa onlara karşı ne yapamıyorsun? Sevgi besleyemiyorsun. Dost ne yapamıyorsun? Olamıyorsun. Ama insan olman hasebiyle bunlara yardımı ne yapmak? Kesme diyorsun. Allah Resulü Aleyhisselam. Evet. Şuradan bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Ama biz onlara takip Evet. Ama Müslüman olduğum için mesela müsaade insanlar var. Onlara mesela bunu zaman ne oldu? Bir evde bulunmasını istemiyoruz ama o insanlara veriyoruz. Ben vermem. İşte, Allah ya. görür. <gülüyor> yani haram olan bir şeyi Müslüman'a vermem seni de harama sokar, onu da harama sokar. Mesela ben dükkanımda e, dini bozan hiçbir kitabı satmıyorum. Bidat olan kitabı. Hı. Şimdi bazı arkadaşlar geliyor ya biz geçmişte işte şu kitapları aldık. Hocam bunları sen alsan da e, yerine başka kitap versin. Veyahut bunu esnaftan değiştirsen de bana şunu alsan. Fala ben yakarım. De değiştir Götürür yakarım. Bundan daha hayır elde ederim. Diye. Çünkü değiştirdiğinde onu alacak yine bir müslüman. Öyle değil mi? Alıp yine dinle ne yapacak o kitaptan? olacak En azından bir tanesi eksik kalsın. Ben yapmam. Evet. Kur'an'da yine kardeşlik kavramında aynı soya ve kavme mensubiyet olanlara kardeş deniyor. Aynen Hud Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın gibi peygamberlerin kendi toplumlarıyla ilişkisinden söyleyebilirken bunlar kavimlerinin kardeşleri olarak takdim edilir. Yani işte ben Konyalıyım, Ilgın'da işte bunlar benim kardeşlerim dediğimde yani onlar benim hemşerilerim, onlar benim soydaşlarım tipinde ele alınır. Yine inanç, amaç ve davranış birliği olarak kuran Müslümanları ele alır, insanları ele alır. Bu da nedir? Dindeki kardeşliği gündeme getirir. Müslümanların dışında kalan inanç grupları arasında Kesin bir çizgiyi ne yapar? Koyar. Hatta kardeşliği eve aldığımızda Kur'an'da şöyle bir şeye gitmek de e, geliyor. Bir şimdi dilden ok çıkaralım. Bir tarafa mümin yazalım. Bir tarafa müşrik yazalım. Bunlar dini terim, terim değil mi? Bir tarafa da münafık yazalım. Bunların da kendi aralarında kardeşlikleri yok mu? Var değil mi? İman edenler, imanlarının gereği amel ederler, muhakkak arkadaşı da kendisi gibi mümin olmasına dikkat eder. Eğer münafıksa, bir müminle bir münafığın arkadaşlık yaptığında ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Muhakkak onun arası ayrılır. Aralarında muhakkak seh şey çekilir. Yine imanına zulüm bulaştıran bir adamla bir müminin de kardeşliğini tek beraber ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Bunlar da birbirinden tamamen ne yapılır? Ayrılır. Yani diyor puta tapıyorsa veyahut şöyle diyeyim günümüzde birçok tarikatçılar var değil mi? Bunlar da şirk gündemde mi? Siz bunlarla beraber tamam ben de sizin şeyhinize gidiyorum deyip e, hareket edebilir misiniz? Onların şirkiyle beraber olabilir misiniz? Evet. Yani demek ki kardeşlikler dindeki bağlarla öğrendikçe çizgiler tamamen ayrılmaya başlıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kavmiyetçilik yapan bizden değildir. Kavmiyet üzerine savaşan bizden değildir. Kavmiyet üzerine ölen yani ırkçılık üzerine ölen bizden değildir diyor. Demek ki kardeşlik var. Aynı soydan gelebiliyorsun. Hemşeri olabiliyorsun. Ama ırkçılığı yapamıyorsun? Yapamıyorsun. Aynen günümüzde Tanrı Türk'ü korusun derler. Duydunuz mu bunu? Veya bazı duvarlara yazarlar. Ya ya da terk et. Nereyi terk edeceksek Allah'ın ülkünde. Yani bunlar tamamen ırkçılığın getirdiği müşkilatlar şu an e, Avrupa'da da Müslümanlara karşı bir şey başlattılar, kampanya. Müslümanları insan bile görmüyorlar. Artık Avrupa'yı terk etmesini istiyorlar ve ırkçılık hareketine başladılar. Aynı bizim ülkemizde nasıl? Türk-Türk ayrımı, aşağıya Orta Doğu'ya in Arap-Türk kavmiyetçiliği. Hatta Arabistan'a gidin, Türk'ü 6. 7. sınıf insan görürler. Yani insan bile görmezler. O kadar aşağı görürler. Aşırı bir Avrupa manyaklığı vardır. Onlar da hayranlığı vardır. Türk dedi mi burnunu şöyle bir bürüş Ama Avrupalı dedi mi adeta ona kucak açar. Yere neredeyse halı söleceğe gelir. Bu da kavmiyetçiliği gündeme getiren hastalıklardan bir tanesi. Ve yine bakıyorsunuz kardeşlerim. Yakın tarihte Amerika tarafında bir siyah-beyaz kavgası olmuştur. Bu neyin neticesindedir? Hiç düşündürmüş mü? Din anlaşılsa böyle bir kavmiyetçilik olur mu? Yıllarca rengi siyah diye insanlar köleleştirdi. Onun fıtri olan hakları elinden alındı. Beyaza birçok haklar verildi. Ne beyazın siyaha ne de siyahın beyaza üstünlüğü nedir? Yoktur. Onun için dinimiz aşiretti, mesretti, kavimdi, tam bağına dayalıydı. Hangisi olursa olsun hiçbirini reddetmez, ümmetçiliği gündeme getirir ve Allah'ı birleyen, Resul'u tasdik eden aynı tevhide inanan insanları dinimiz ne yapar? Kardeş kavramında birbirine bağlar. Ve birbirine bağladığında kardeşler kavramının en önemli noktası birbirine şefkat duyan. Ve birbirine merhamet eden, Allah için kardeşlik yapan, Allah için birbirini seven ve buğuzlu varsa nefsi için değil ancak Allah için buzede bilen insanlar topluluğunu gündeme getirmiştir. Bakın bu kardeşlik insanları yerinden, yurdundan, ticaretinden, eşinden, annesinden, babasından ne yaptı? Geçmişte ayırdı mı? Ayırdı. Allah yolunda insanlar hizmet ettiler. Yerlerini bıraktılar. Hiç tanımadığı insanlarla gittiler. Kardeş oldular. Birbirleriyle ne yaptılar? Dayanıştılar Ve aralarında muahhat denilen bir kardeşlik bağı kuruldu ki Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli muhacirlerle Medine'de ensarı birbirine ne yaptı? Kardeş kıldı ve onlar da bugünkü topluluğun temelini oluşturmuş oldular. Evet. Hucurat Suresi'nde de Allah Azze ve Celle ne diyor? Ancak müminler kardeşlerim. Bu da konulan hüküm ahlaki ve insani ödevlerin tamamını ne yapıyor? özetliyor Evet. Bugün bakın fırkayı dalle dediğimiz insanların mesela tasavvufun inceliklerini okudunuz mu kardeşlerim? Orada müritler birbirlerine hep ahi Kardeş, can, bu tip ne yaparlar ee, isimlere girerler ki bu da oradaki insanları birbirine ne yapar daha çok kaydaştırır. Yani tarifada giden birisi yanındaki bir diğer bir ihvanına veya müride ne yapar kardeş diye, ahı diye veya can diye hitap ederek onların da birbirine bağlılığını gündeme getirir. Yani şeytan kardeşlik olgusunu çok güzel kullanmıştır. İslam ve insan kardeşliğine baktığımızda ise kardeşlerim şeytanların vesvesesi sonucu ortaya çıkan beşeri sistemler öylesine yayıldı ki bu yayılmanın içinde kin ve düşmanlık tohumları Müslüman zihinleri bile etkisi altına aldı. Bırakın insanların birbiriyle selamlaşmasını muhabbet etmesini toplu taşıma araçlarında bile birbirleriyle göz göze gelmemeye özen gösterir oldular. Hatta bir Müslüman bir yerde çalışıyorsa başka bir Müslüman onu ziyaret etmekten bile korkar hale geldi. Aynı imana aynı itikada mensup insanlar dahi kendi aralarında kaygısızca konuşamaz hale geldiler. Birbirlerini dinlemez hale geldiler. Aleti adeta günümüzün dünya tevhid e, tevhide iman eden Müslümanları iletişim özürlü bir hayatı istemeye istemeye sürdürüle hale geldiler. Doğru mu? Bugün inanan insanlar olarak hakikaten aramızdaki iletişim dinin istediği iletişim mi kardeşler? Bu kardeşliğin anlaşılmadığında sevginin, barışın, kardeşlik kelimelerinin öğrenilmediğinde ve bunların gerekleri yerine getirilmediğinde kardeşler arasında doğru bir iletişim nedir? Söz konusu değil. Kimse kimsenin derdinden anlar halde değil. Ve birbirine arkadaş kardeş kelimesiyle hitap edilmesine rağmen iletişimin dilden gönüle doğru akmayıp da sadece gördüğümde Yalancıktan el sıkma veya yalancıktan bir kucaklaşmaktan öteye geçmez hale gelmiş. Kardeşlerim bu kardeşlik kelimesinin müsemması değildir. Kardeşlik kelimesinin anlamının yitirildiğini gösterir bu. Ve kardeşlik kelimesinin anlamı yitirildiği bir alemde dostluğun yerini de düşmanlık alır. Düşmanlık, adalet gündeme geldiğinde, insanlar ise birbirinin kusurunu kapatmakta değil, birbirinin kusurunu arama, alayla etme, ribette dedikodu da yarışmanın gündeme geldiğidir. Bakın, günümüzde o kadar çok savaşlar vardır ki, bu savaşların altında hep akan kan Müslüman'ın kanı değil mi? Bu kardeşliğin anlaşılmadığından saydaklananır. Eğer kardeş kelimesi anlamını kazansa, şu yaşadığımız alemde hepimiz birbirinin nesi olur? Dostlu olur. Ve bu dostluğun neticesinde ise kimin ayıbı var? Hemen herkes onun ayıbını kapatır. Kimin ihtiyacı var? Kendi nefsi ihtiyaç içinde olsa dahi onun ihtiyacını giderir ve herkes herkesin derdiyle dertlenir hale gelir. Ama bu anlamını yitirildiği için maalesef Maalesef, inandığımız halde, inandığımız gibi yaşayamaz hal değil. Veya sen yaşasam bile, şöyle bir misal vereyim, daha iyi anlaşılsın inşallah. Şeytan, düşünün bizlerle şu ana kadar uğraşamadı. Sohbete gelmeye de mani olmadı. Dışarıda iki tane kendi adamını kavga ettirip, yine buradaki bir ortamı ne yapabilir? Bozabilirsin. Yani siz dikkat etseniz de muhakkak şeytana kulak verecek birilerine ne yapacak? Çıkacak. Ama burada bizler kardeşlik kelimesinin anlamını yakalamamış gerekir. Evet. Yapılması gereken şey insanın kendi hayatını genel bir değerlendirmeye tabi tutması. Kaybettiği gayeyi yeniden tespit etmesidir. Böylece düşünen bir insan gayesini, hedefini ki bizim gayemiz, hedefimiz ne kardeşler? Yaradılış gayesi tevhiddir ve tevhidin hem bedenimizde hem topraklarda hakimiyetidir. Tabii ki bunun neticesinde de bu işi başarırsa birisi Allah Azze ve Celle'nin rahmetini ummaktır. Böylece yaratılış hikmetine uygun bir hayatı insan yakalarsa dünyayı kendine belki cehennem yapabilir ama ahiretini cennete ne yapar? Çevirir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünya müminin hapishanesi diyor. Kafirin nesi? Evet. Cennete. Öyleyse neye doğru gittiğimizi hayatımızın nereye doğru aktığını bir gözden geçirelim kardeşler. Tefrika değil kardeşlik. Tefrika nedir? Karkaşadır değil mi? Huzursuzluktur. Neden olur? Kavgadan, gürültüden, gıybetten, sırt dönmeden, bağı kesmekten, enaniyetten değil mi? İnsanın kendini bunlardan koruması gerekir kardeşlerim. Eğer bunları koruma, kollama bizde olmazsa, cemaat diye, kardeşlik diye bir şey ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Ve inanın koskoca topluluklara zarar veren bir kişiden başkası değildir. Salih Aleyhisselam'ın kıssasını çok okudunuz mu? Kavminin helak olmasını. onlarda <gülüyor> bir mucize istediler. Allah onlara bir deveyi mucize verdi değil mi? Bir gün o bölgenin suyunu deve içecek, bir günde o insanlar. Ne yaptı? Bazı insanlar bir araya geldiler, deveyi öldürdüler mi? Ve neticede o kavim ne yaptı? Ona mani olmayanlarda, yapanlarda hep sehlak oldu mu kardeşlerim? Kur'an'daki kıssaları bu şekilde hayata geçirildiği noktaları, verdiği mesajları güzel yakalayalım. Ve tesrikaya neden olan, kardeşliğe mani olan, inanın bir, ona kulak veren, iki de hastalıklı, iki, üç, daha fazla değil. Bunlara prim verdiğiniz müddetçe kardeşlik diye bir şey göremezsiniz. Ve kardeşlik gücü gitti mi inanın zerre kadar değeriniz kalmaz. Gücünüz gider. Ama Allah Azze ve Celle Allah'ın ipine toptan mı sarılın? Tek tek istediğiniz yerde istediğiniz yaparak mı sarılın diyor. Hangisini diyor? Toptan diyor. Toptan yapmadığınızda gücünüz gittiğinde Başınıza bir bela, bir musibet geldiğinde eyvah dediğinizde iş işten ne yapar? Geçmiş olur. Onun için kardeşlerim zayıf, karaktersiz İslam'ı anlamamış insanların o pis ruhuna kendiniz de temiz ruhunu alet edip de pisletmeyin. Çünkü e, bu türlü şeyler bir mikroba benzer. Mesela günümüzde şu an bir gripten bahsediyorlar. Bir adama girdi mi 24 gün çıkmıyor diyorlar değil mi? Hayır, öyle diyorlar. Peki bu kardeşliği zedeleyene ne mikrobu diyorsunuz? Ha? Ona ne gribi diyelim? Bu mikroplar girdi mi insanda iman diye bir şey bırakmazlar. Bakın bir kıskançlık Kabil'in habile göz dikmesine kanlı dökmesine sebep oldu mu? Yakub'un oğullarından Yusuf'un kuyuya atılmasına sebep oldu mu? Zayıf karakterli insanlar muhakkak birilerini kendilerine çekerek oynayabilirler. Onun için insan kardeşine öyle bir iyilik yapmalı ki mazlumsa o şekilde. Zalimse zalimliğine engel olmalı ve onu hakka ne yapmalı? Döndermelir. Allah hepimize hayır versin. Kardeşliği çok çok güzel anlamamız gerekiyor kardeşlerim. <gülüyor> Adem Aleyhisselam'ın ilk çocukları da bugünkü torunları da bir anne ve babadan dünyaya gelmekte. Bunun anlamı her insana her çağda Ademoğlu denmesidir. Ve bu da bir akrabalık ilişkisidir ki en geniş anlamıyla dikey olarak bir dede torun ilişkisinin ve yatay olarak da kardeşlik ilişkisini gündeme getirir. Ayrıca bu ilişkiler ağı bir defaya mahsus olmuş, bitmiş bir olay değil. Adem ve eşinin topraktan yaratılması gibi bugün insanın varlığı da toprak ve su ürünlerine bağlıdır. Öyle olması hasebiyle bakın, atalarımız demiş ki topraktan el çeken yoksul, insandan el çeken yalnız Allah'tan el çekense yarınsız yani ahiretsiz kalır demiştir. Demek ki her üçünün aleyhinde bulunmamız ise bize ne yapıyor? Helatı getiriyor. Hatta atalar bu noktada yeri ekmeyen göğe bakmaz demiş. Bugün toplumlarda bakın şehirde yaşayan insanlara marketi var, işi var, gücü var, dükkanı var, bir yerde ücretli çalışıyorsa ben kazandım deyip Allah'a çok rahat unutabiliyor mu? Çok rahat. Ama bir çiftçiyi düşünün, unutsa bile o toprak onu Allah'a hatırlatıyor kardeşler. Nasıl? Bir to tohum alıyor, toprağa atıyor, göğe bakıyor, yağmur diyor. Sonra bereket diyor, güneş diyor, rüzgar diyor ve neticede Allah'ın muhakkak ne yapıyor? Hatırlıyor. Bizler ise bir ateş çukurunun tam kenarındaydık. Bize bu nimeti veren İslamlık nimetini veren kim? Allah <gülüyor> ve bu nimet sayesinde ne yaptık? Ateş çukurunun biraz kenarına geldik. Bunu unutmamamız gerekir. Kardeşlerim. Cennet muhakkak insanın ayakları altındadır. Attığı amel insanı attığı adım cennete götürebileceği gibi unutmayalım ki aynı adım insanı cehenneme de ne yapabilir? Götürebilir. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında Resulü sünnetinde oğullarını şeytana karşı devamlı dikkat, dikkatli olmadan ne yapmış? Uyarmıştır ve şeytanın düşmanlığına dikkatini çekmiş. Hatta cennetten dünyaya yolcu derken Allah Azze ve Celle, Celle Taha ve Yasin suresinde bakın şu ikazı yapmış. Size benden her hidayet geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa sapmaz ve sıkıntıya düşmez. Ama kim benim öğüdümden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet günü kendisinde kör olarak haşr diyor. Sanki. Taha yüzdünmük 120, yüzdünmüdür. Allah yarattığı her insana yolu göstermiş ve şükretme ile mankür olma arasında imkanı serbest bırakmıştır diyor. İnsan 200'de. Onlara iyiliği teslim etmenin ötesinde bir baskıda bulunmamış. Bakara 253'te. Ayrıca iman ve kardeşlik yolunda sapacak olanların cezalandıracağını her çağda insanlara iletmiştir. Nisa 115-116-119'da. Ama Ademoğlu bu uyarıları göz ardı etmiş, azmış ve neticede Adem oğullarının iki oğlu arasında öldürmeyle sonuçlanan bir kavga yaşanmıştır. Mahide 27'den 31'de. Kabil ne yapmış? Bencilliği yüzünden kardeşine el kaldırmış, ama bakın Habim eğer diyor sen bana öldürmek için elini uzatsan da ben sana elimi ne yapmayacağım? Uzatmayacağım demiş. Demek ki burada dikkat etmeniz gereken nokta şu kardeşlerim. Eğer kardeşiniz satmış size karşı taarruz etmiş, kötü söz söylemiş tavır takılmış diliyle eliyle veya arkandan ne derse desin siz ne yapacakmışsınız? siz cevap vermeyeceksiniz. Hatta canınıza dahi göz ne yapmayacaksınız? Benim günahım da senin boynuna. Sen ne yaparsan yap, ben sana bugün karşılık vermeyeceğim diyeceksiniz. Yani kardeşlik böyle bir şey. Demek ki biz kardeşliğimizi düşmanlığa ne yapmayacağız? Göndermeyeceğiz. Çünkü insanlıkta asıl olan kardeşliktir. Kardeşlik sarsılıp da yerine düşmanlık yayılmaya başlamışsa bu artık ne yapmıştır? Ee, karşıdakini daha fazla e, belaya sokmuştur. Ve tamamen kardeşliğin yerine adalet, düşmanlık almış. O da onu cehenneme doğru götürecektir. Onun için kardeşlerin bize düşen iblisin elinde oyuncak olan sapık veya sapan kardeşler varsa onların bu zararlı tavrına ortak olma değil, onlara iyilik yapmamız gerekir. Yani nasihat etmemiz almıyorsa, mesela düşünün, bir Ka'ab bin Malik olayını okudunuz mu? Evet. Okumayan var mı? Ka'ab bin Malik olayını. Bilmeyen var mı? Bilmeyen varsa araştırsın bir okusun. Hiçbir sebep yok. Bakın Allah Resulü'nün çok sevdiği bir sahabe evet. ama Allah yoluna, cihada gitmek farz biliyorsunuz. Hmm. Durup dururken ben sonra hazırlanırım, şöyle derim, böyle derim sırf gafletten, savaştan geri kalıyor mu? Hmm. Peki ceza uygulanıyor mu günahına binaya? Hmm. Yeryüzü toş kocaman olmasına rağmen ona dar geliyor ve tövbe ediyor bakın. Hmm. Belki daha önce anlaşaydı tabi bu benim kendi yorumum. O 53 gün sürmeyebilir miydi? Demek ki serde olsun, topluma karşı olsun, günah isteyenlere karşı alınacak ne varmış? Doğru tavırlar. Müslüman, beş vakit namazına hala devam ediyor bakın. Ama ne selama alınıyor, ne de onunla ne yapılıyor, tek kelam ediliyor. Onun için kardeşlerim, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin çok iyi anlaşılması gerekir. Nasıl kardeşlik? tabi kullanıldığı yere göre birçok e, mana alıyor kardeşlik kelimesi. Arapça'da e, ahi veyahut ihvan kelimeleriyle ele alınız. Hatta bazı farsılıkları vardır. Hayvan bağlanan ip, düğün, kazık gibi manalarda da kullanılır. Yani her iki dilde de kelime sıkı ilişkiyi, yakınlığı, bağlı olan bir şeyi gündeme getirir. Onun için kardeş dediğinde bu kardeşlik kelimesi de insanı ne yapacak? Birbirine bağlayacak. Ve düşünün şimdi iki tane birbirini tanıyan insan yan yana geldi. Selamun Aleyküm, hoş geldin. Bir ifade kullandığını düşünün. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? iyi misin? diye bir de kardeşin kelimesinin hitabetini düşünün. Tesiri aynı mı kardeşler? mümkün değil. Yani bir o kelime insana ne yapıyor? Birçok e, hayat kazandırıyor. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin e, indirmiş olduğu ayetine hepimiz kulak verelim. Ey iman edenler! Allah'tan gereği gibi korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün diyor. Hep birden Allah'ın ipine sarılın, ayrılığa düşmeyin. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Siz birbirinize düşmanken kalplerinizi ısındırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Ateşten bir çukurun kenarındayken sizi oradan o kurtardı. Doğru yolu bulmanız umuduyla Allah ayetlerini size böyle açıklıyordur. Alimden yüzü işte. Rabbim bunu anlamayı nasip etsin kardeşlerim. Bu kitap inanan bütün Müslümanlara kitap. Allah'ın Müslümanları, yani şimdi Allah'ın yani, ama hani, diye, yani, şimdi, diye, kardeşim? Demek doğru olur mu? Yani, sanar, kardeşi, kardeşin gibi, kardeşin? Kendi kardeşin, Allah hafısı, kafir bile olsa kardeşin diyemez misin? Değil. Bitti. Memleketin olanına da hemşerim, kardeşim diye bilirsin. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama e, inananla küfreden arasında tabii ki sınır olması gerekiyor. Şimdi düşmanlık nereden doğuyor? İnşallah bu dersler makabinde takva ile alakalı bir ders düşünüyorum. O zaman daha iyi anlaşılacak. İslam üstünlüğü, takva ve din kardeşliğini, gönül birliği vermesine rağmen, kan bağını ve dostluğu da göz ardı etmeyerek, kafirlerle Müslümanları her yerinde düşman saymamıştır. Ta ki onlar düşmanlık destemedikleri sürece demiş. TB6 Kur'an peygamberlerin mücadelelerinden esintiler sunarken, helafı hak etmiş suçlu kavimleri, peygamberlerin kardeşleri olarak sunabiliyor. At kavmine kardeşleri Hud'u, Semud'a kardeşleri Salih'i, Medyen'e kardeşleri suaybı gönderdik diyerek kardeşlik kelimesini ne yapmış? Kullanmıştır. Ama buna rağmen düşmanlık yapmadığı sürece ikinci sınıf kardeşliğe engellik nedir? Yoktur. Kur'an Allah'a, resulüne ve müminlere düşmanlık eden kafirleri dost edilmeyi kesinlikle yasaklıyor kardeşlerim. Çünkü onlar düşmanlık etmektedir. Düşmanlık edenleri dost kabul etmek de müminleri ancak ahmaklığa sürükleyecektir. Bakın zayıf karakterli insanlara nerede Allah düşmanı var onlarla dostluk yaparlar ama Müslümana karşı dostluk yaptıklarını bunların ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Neden göremezsiniz? Çünkü ona güler yüzünü gösterdiğini Müslümana ne yapmıyor? Güler yüz kalmıyor artık askıntıyı kalıyor. Onun için Allah Azze ve Celle düşmanlık yapmadığı müddetçe kardeş olanlara karşı da tavır almamamızı ama onlara da Müslümana gösterdiğimiz dostluğu da Göstermememiz söylüyoruz. Göstermemizi söylüyor. Yine düşmanca münasebetlerin ve savaşların sürdüğü bir dönemde dahi Müslümanların saldırgan olmamasını istiyor dinimiz. Anlaşmazlıkların düşmanlığa dönüşmesinin Müslümanlarca başlatılmasını asla ne yapmıyor? Dinimiz izin vermiyor ve istemiyor. Ve Kur'an'da iyilikten kötülük bir olmaz, kötülüğü daha güzelliğine ne Savuştur. O zaman görürsün ki seninle düşmanlık yapan arasında bir de bakmışsın ki sıcak bir dostluk ne atmış, olu vermiş. Ama diyor buna ancak sabredenler kavuşabilir. Ve buna en büyük payı olanlar erişebilir diyor. Fussure suresinin 30, 34, 34 ve 35'te. Bunu yapabilir misiniz? Size kötülük yapan birisine, dili çaparlı birisine, eliyle kötülük yapan birisine, akrabadan düşünün, kardeşinizden, komşunuzdan veyahut eşinizden. Siz ona iyi davranabiliyor musunuz? Ben 13 sene sayınımla beni boğuşamasını söyledim. 13 sene boyu ben tam persona, annemin bir dafı vardı, tasatana ekmek attı diye, 13 sene tam persona uyguladım. Elhamdülillah. İki, iki, iki, Ona kül yutturmuşsun yani. sonunda adım yalaka yaşıktı. Yani iş yani, karşısına döndü. Şimdi karşı taraftaki insanlar iyiliği anlamadığı gibi takdir de edemezler. Takdiri beklemeyeceksiniz. Takdir beklediğiniz zaman, e, Alimlar Suresinin ortalarında bazı ayetler var. Allah Azze ve Celle diyor ki siz onların iyiliğini istersiniz ama onlar sizin kötülüğünüzü ister. Siz onları dost eder, seversiniz ama onlar sizin dostluğunuzu sevmez, iyiliğinizi istemez. Onlar sizin başınıza bir bela, bir musibet geldiğinde sevinir, iyilik geldiğinde ise parmaklarını ısırır, ısırırlar. Diyor. Asla onları dost edinmeyin diyor. Onlar düşmandır, haindir diyor cevabım senin için de sevinledim. Yine kardeşlerim sevgide ve düşmanlıkta çok dikkat etmeniz gerekir. Bunlar çok çabuk değişebilir. Yani düşünün şurada A şahsı var. Çok seviyorsunuz. Yani hakikaten seviyorsunuz. Belki canınızdan çok seviyorsunuz. Belki bir saniye sonra inanın o insanı dünyanın en nefret ettiğimiz inşanı anında ne yapabilir? Olabilir. Onun için duygular nedir? Çok değişkendir. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dostunu sevdiğinde ne ölçülüse, Ölçülü Düşmanlık yaptığında ise ölçülü düşmanlık yap. Yani ikisinde de ölçüle birbirinizin yüzüne bakacak davranışlarda bulunun diyor. Bakarsın düşmanlık yaptığın bir gün ne yapabilir? Dostun olabilir. Dostun olan da bir gün düşmanlık yapabilir. Bu sefer senin bütün ayıplarını ne yapar? Bir gün ifşa eder. Onun için kardeşlerim bunlar çok rahat değişebilen duygular olduğu için her konuda insan kendini ne yapmalı? Kontrol etmeli. Ve Allah'ın kardeş kulları olduğunu hiçbir zaman unutmamalı. Kardeşler arası yakınlık veya uzanlık, uzaklık duygu ve davranışları değiştirebilir. Ama kardeş olduğumuz gerçeği hiçbir zaman değiştirmez. Bunu anladık mı kardeşler? Hani aynı dine mensup olsak da, aynı akidiye mensup olsak da bazı insanların kendi aralarındaki samimiyetiyle yani aynı ortamda başka insanlar olmasına rağmen samimiyeti aynı değil. Doğru mu? Ama böyle olsa dahi birbirimizin kardeş olduğunu ne yapamayız? Unutamayız ve dengeli hareket etmek zorundayız. Böyle yapmazsak, dengeli hareket etmezsek Yakup'un oğulları Yusuf'u kuyuya attı mı kıskançlığın doğmasına sebep olabilirsiniz. Ama Yusuf gün geldi kardeşlerine ne yaptı? Affedebildi. Kuyuya atılırken de onları affederken de Yusuf onların nesiydi? Onların kardeşiydi. O halde öldürmeye kalkışan ile kendisini kendisine tuzak kuranı affeden kardeş arasındaki farkın ne olduğunu güzel anlayın kardeşlerim. Anlatabildim mi? Kuyuya Atıldığında da Yusuf onların kardeşiydi. O atanlar Fars'ına geldiğinde merhamet edildiğinde Yusuf yine onların nesiydi? Kardeşiydi. Onun için duygular devamlı değişebilir ama kendini yetiştiren insanların her zaman örnek davranışlara ne yapması? Girmesi gerekir. Mesela erkeklerin sohbetinde birine şöyle bir soru sordum. Kardeşlerini de tanıyordum. Seni dedim kuyu açsalar falan falan kardeşin. Yıllar geçti sen de dedim işte bir yere vali oldum. Bunlar da sana geldiğin ihtiyaç içinde. Ne yaparsın? Bunlara filler kuyu yataralım dedi. Kuyunun üzerine de beton dökelim. dedi. Yani, Öldürürüm dedi. Şimdi onu atanla daha sonra gücü yerine geldiğinde bunu yapanlar arasında bir fark var mı? her ikisi de kardeşliği ne yapamamış anlayamamışlar birisi kıskançlığından yapıyor birisi deneyinden yapıyor kininden öfkesinden yapıyor İkisi de şeytanın ne yapar oyuncağı olur onun için kardeşlerim gerçeği güzel anlayalım affetme, hilmi seçme kardeşliğin değerlerini unutmama ancak dinin değerlerindendir ama kafirlere baktığımızda onlar kendi aralarında nedir en ufak bir ilişkileri bittiğinde hemen birbirinin boynunu vurmaya, öldürmeye ne yaparlar? Yeltenirler. Bunun için Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam sakın diyor kafirlerin ahlakı gibi ahlaklanmayın. Onların birbirinin boynunu vurduğu gibi siz de onların kendinizin boynunu ne yapmayın? Vurmayın diyor. Evet. Müslüman kardeşini her zaman hayırda yarıştırmalıdır. Hatası varsa Hatasını örtme yoluna gitmelidir. Ve her türlü kibirden enaniyetten kardeşine büyüklenmeden ne yapılması uzak durması için gerekir. Çünkü kendi istediğini, kendisi için istediğini, kardeşi için de istemesi onun nesindendir, imanındandır. Kesatlan bir insanı öldürme, bütün insanları öldürme. Bir insanı yaşatmaysa bütün insanları yaşatmak gibidir diyor Maide 32'de. Yine mesela öyle e, meseleler vardır ki mesela şu an biriniz buradan kalksa bir yere gidip gelse, su içse veya bir ihtiyacını görse bir başkası gelip de onun yerine ne yapmasın? Oturma, oturmasın diyor. Ne demek bu kardeşler? Demek ki çok çirkin bir davranış. Kimse bundan ne yapmıyor? hoşlanmıyor. Demek ki kardeşliği zedeleyen bu noktalardan kaçındığımız gibi birbirimizden kardeşliği zedeleyecek veya birbirimizden kardeşliği uzaklaştıracak alay etme kusur araştırma, kötü lakaplan çağırma, fısk gibi zan gibi, tecessüz gibi arkadan çekirme gibi, çekiştirme gibi insanların etini yeme gibi meselelerden de çirkin huylardan da Müslümanların ne yapması? Uzak durması gerekir. Ha, Veleki kardeşler arasında bir şey oldu. Olmaz değil mi? Olur. Dargınlık oldu mu? Oldu. Bunda da dinimiz ne yapıyor? Üç günden fazla dargın durmayı haramdırıyor. Üç günden fazla ne yapamazsınız? Duramazsınız. Ve ee, hadis-i şeriflere dikkat ederseniz her pazartesi ve perşembe ameller Allah'a ne yapılır? Takdim edilir. Küçlerinki ne olur? Bizde ne yapılır kardeşlerim? Allah hepimize hayır versin ve bunu güzel anlamayı nasip etsin. Cehenneme giren her ümmet kardeşine lanet eder unutmayın. Çünkü kendisi de lanetlik biri gibi davrandığı için kardeşini cehenneme gitmeden önce onu da ne yapar? Işıkır. Beni bu azdırdı. Öbürü ne diyor? Hayırdır. Bu beni azdırdı. Birbirlerine ne yaparlar? Hep lanet ederler. Ateşe girmeden kan beyinlerine çıkar. Ateşleri ışınır ve rahatlıkla cehenneme girip orada azap ne yaparlar? Çekerler. Ama müminler böyle mi? Ya Rabbi bunlar benim kardeşlerim. Bunlar dünyadayken sana iman eden, hayırda yarışan insanlardı diyerek şefaat etme yolunu ne yaparlar? Giderler. Kendileri cennete girmişlerse kardeşlerinin de cennete girmesi için dua ederler. Allah bizleri böyle tevhitte bir araya gelenlerle meylesin kardeşlerim. Ve ayetlere baktığımızda Müslümanlar kardeştir ve kardeşçe geçinmek zorundadır. Allah'ın rahmetine nail olabilmek için bunu yapmak zorundalar. Ama bunu yapmadıkları zaman Kur'an'daki ve sünnet gelen hükümlere bakacak ve o hükmede ne yapacak? Boyun eğecektir. Eğmezse ne olur? Cehenneme ateşe gider, orada temizlendikten sonra inşallah cennete gider. Unutmayalım ki kardeşler Kardeşlerin arasındaki dayanışma hep adaletten geçer. Adalette davranmadığımız veyahut sevgi, şefkat, acıma, merhamet olmadı mı bu sefer karşı daikinin de bazen gücü tükenir. Onlardan da acımasızca hareketler karşıya ne yapılabilir? Beklenebilir. Onun için Allah bizlere hayır versin. Karsı hakareti değil, hayrı düşünen onun şerini değil, buna hayır düşünen Müslümanlardan öğrensin. Şey. Ve Allah'ın ipine topluca yakışmayı hepimize nasip etsin. Unutmayalım ki Allah'ı çokça anan insanlar, müminlerdir. Allah'ı çokça anan samimi insanlarınsa bu türlü fısk veyahut münafıkların davranışları diyeceğimiz amellerden zaten ne yaparlar? Uzak dururlar. Allah'ı çok anan, samimi Müslümanlarsa Allah'a çokça anmaları hasebiyle zaten onlardan uğraşacak zaman ne yapamazlar? Bulamazlar. Evet. Kardeşlikle beraberliğe size bakacak olsaydık, müminlerin önemli bir özelliği kuvvet ve tenasiktir. Yani kardeşlik, dayanışma ve birliktelik. Ama burada şunu unutmayalım ki insanların arasındaki düşünce ayrılığı da nedir? Gayet doğaldır. Allah Azze ve Celle Hud suresinin 118. ayetinde dediği gibi Rabb'ın in dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Ama onlar ihtilaf edip ne yapmakta? Durmakta diyor. Yani insanlarda sürekli bir rekabet söz konusudur. Ve bunun da olması herkesin aklının, görüşünün, düşüncesinin farklı olması rekabeti gündeme getirebilir. Ama bu düşmanlığa sebep ne yapmayacak? Getirmeyecek. Onun için Allah Azze ve Celle şüphesiz kendi yolunda sanki birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever diyor. Saf suresinin 4. ayetinde. Ve kardeşlerim müminler her zaman güzel ahlaklıdır, mütevazidir, sevgi ve saygı doludur. Bu yüzden de kardeşler arasında soğukluğu getirecek, bozacak her türlü davranışlar ne yapar? Uzak durur. Şeytan ne zaman onu gaflet anında yakalasa bile hakkı hatırladığında Sammi Müslüman ne yapar? Tevbe eder ve Allah'ın yoluna tamamen döner. Sohbetin başında da dediğim gibi kıskançlığın rekabetin darılmanın Müslümanlar arasında birlik ve kardeşliğin önünde en büyük engel olduğunu söyledik. Buna çok dikkat edin kardeşlerim. Kıskançlığa rekabete ve darılmaya. Bunlar şeytanın en önemli silahlarındandır. Eğer bunlardan bir tanesini şeytana kaptırırsanız sizi ne yapar? Tamamen helak eder, götürür. Ve İslam kardeşliğini tamamen kişiler şükürür. Ve bir bakarsınız ki çok huzur duyduğunuz bir ortamdan artık sıkılmaya başlarsınız. Müslümanların olduğu ortama artık gelmez olursunuz ve tamamen başka dünyaların insanları olursunuz. Şimdi düşünün, Müslümanların evinde hemen hemen herkesin çok güzel televizyonları var değil mi? Nasıl kardeşlikleri var onların burada? Şu an gazeteleri okuyorum ben. Haber, son dakika haberlerine devamlı bakarım. Bir kadın ölmüş. <gülüyor> yani hatırlamıyorsun, defnem mi? Böyle bir kadın. Bütün profesörler köşe yazarlarını köşe yazılarına bu kadını almış. Kadın nedir ne değildir diye şöyle bir hayatına baktım. Açık evlilik, işte halk evleri falan tipinde ele alıyorlar. Açık evlilik nedir diye şöyle bir bastım acaba düşündüğüm mü hakikaten diye hakikaten de düşündüğüm çıktı. Daha önce halk evleri diye bir evler oluşturulmuş. Hatta buralarda da Keçi eski yatışında bir Hamza Kırmızı diye delediye başkanı vardı. Mesela evli bir karı koca Erkek bir başka evli olan birinin kadınıyla aynı evde geceleyebiliyor. Kadın da başka bir evli olan bir erkekle başka bir yerde açıkça geceleyebiliyor. Evet. Ve hiç kimse birbirinden ne yapmıyor? Rahatsızlık duymuyordu. Bakın bunu ne yaptılar? Empoze etmeye başladılar. Bunlardan bir tanesi, birisi öldü. Öyle bir şey ortaya çıktı. Ölümüyle gündeme geldi. Bu zaten gündemde mi? Zaten bunu yapıyorlar mı? Yapıyor mu? Televizyonda bu ahlak bu insanlara veriliyor mu? Gayet doğal bir ahlak olarak veriliyor. Peki devamlı televizyon seyreden birisine şu sohbeti yapsan fayda verir mi? Ben fayda vereceğine inanmıyorum. Yani ne kadar sohbet edersek edelim, bu tür değerleri ne kadar anlatırsak anlatalım Müslüman kardeşlerin şu televizyonu tamamen bir noktalamaları gerekir. Çünkü buradaki anlatılanları yaşayabilmeniz için sizin o televizyon hocasından uzak durmanız gerekir. O size 24 saat sohbet ediyor. Bir haftada size bir saat anca sohbet edebiliyor. Kardeşlik ibadetimizin vaktini geçirmiyorum kardeşlerim. Unutmayalım ki kardeşlik de bir ibadettir. Ve bu ibadeti yapmadığınız zaman demek ki şeytanın kardeşliğinin ibadetini yapıyorsunuz ki Allah muhafaza, bu da sizi cennete değil, cehenneme ne yapar? Götürür. Ve huzura değil, iyi günlere değil, kötü günlere, kötü gündeki birlik ve beraberliğe götürür ki Allah muhafaza, bu da insanı gafletli kılar, içine koyar. Unutmayalım ki herkes imtihandadır ve herkes kendi ahiretini dokuz. Herkes kendi cennetini imar eder ve herkes kendi ateşini yakar. Herkes Allah'ın rıza makamlarından birini kendisine bir rıza derecesini biçer. Kur'an'ı dinleyip kardeşlik yapan da düşmanla dost olup kardeşini düşleyen da kendi amel defterini yazar. Herkes kendi amel yazılarıyla doldurduğu defterini mahşerde eline alır, ya güler ya da ağlar. Allah ağlayanlardan değil, bilenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle ensarlan muhazırın bizlere de nasip etsin. Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Kardeşliğin hakkını veren ve onun neticelerinde büyük büyük hayırlara gelen sandımlarla eylesin. Allah'ın maklidi, Allah'ın maklidi, Seben oldu hala inancın Sen dersin benim gibi